وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli mümin kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rabbim Celle Celaluhu beni de sizi de bütün mümin kardeşlerimizi bu yaşadığımız hayatta da kabir hayatımızda da sıratta beklediğimiz günde de Kur'an'ımızın şefaati ile mutlu ettiği kullarından kılsın. Şu dünyada göğüslerimizi genişletecek şifa kaynağımız Kur'an'ın kıymetini bilmeyi onun nuruyla dolmuş evlerde yaşamayı, onun hidayetiyle yolunu bulmuş kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Duam budur. Amin, amin, amin. Kur'an-ı Kerim'i bir çocuğa, bir arkadaşa öğreten muallim ve muallime kardeşlerime örnek bir ders yapmak istiyorum. Bu Kur'an kursundaki İmam Hatip Lisesi'ndeki hoca kardeşlerimiz için de olur yaşlı bir nenenin torunlarına Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi bir ayeti ile ilgili bir ders de olabilir zira resmi bir ünvan değildir hocalık hepimiz Kur'an'ın ehliyiz iman edenleriyiz hocalarız aynı zamanda diye düşünüyoruz şimdi en güzel Kur'an'ı nasıl öğretiriz sorusuna cevap vereceğim ama kastım şöyle Kur'an yarışmasına girecek bir hafız yetiştirmek değil bir sure de olsa Kur'an'dan öğrenip onunla hayatını değiştirecek cenneti kazanacak insan Müslümanca yaşayacak onurlu Müslüman yetiştirmek için ne yapılır onun örneğini vereceğiz. Bunu bir sureden uygularız biz 6 ayda. Sonra nasip olur 114 sureye de yaparız. Neden bir sureyi bu kadar önemsiyorum? Zira ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Bütün Kur'an'ı baştan sona bilerek iman etmediler. Kimi bir ayet duydu, kimi bir sure duydu da gökler onun yükseldiği makam olmuş gibi kendisini yüce hissedip Müslüman oldu. Kur'an'ın bir ayeti dahi Allah'ın açtığı kalplerde yeşermek için yeterlidir. Bunu özellikle vurguluyorum. Şimdi hoca kardeşlerime tavsiye ederim. En iyi bildiğin, okuyabildiğin, yalnızsız okuyabildiğin, seslendirebildiğin bir sureyi seç veya bir ayeti seç mesela ayetel kürsüyü seç mesela Fatiha suresini seç mesela bunu öğreteceğim bununla bu delikanlıyı dirilteceğim Allah'ın izniyle bu genç kızı dinin tam ortasına getireceğim Meryem olacak bir kız de sakın bu arada düşünme ki bir sureyle olur mu bu bir ayetle de olur oldu 120 binden fazla sahabiye böyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onlar da gidip tabi'in neslini yetiştirirken, on binlerce hafız yetiştirmediler. Onlar da bir ayet, beş ayet okuyabilirler. Bazen bir ayeti de bitiremedikleri olmuştu. Evet, bir sure seç, bir ayet seç. Mesela İhlas Suresi olsun, Fatiha Suresi olsun. Kim talebense onun önüne otur, o talebenin önünde onun kulağında bu sure yüzde yüz yer edecek kadar tekrar et sureyi. De ki ona, şimdi beni dikkatli dinle de. Ama dudağına baksın. Gözleri senin dudağında olsun. Kulağı da senin dudağında olsun. Kulağını ve gözünü sende tutacak şekilde onun gözünün önünde iyi bir sesle, hangi sureyi okuyacağız? İhlas suresini. Bu sureyi oku. Bir kere oku, iki kere oku, üç kere oku Biraz ara ver Beş dakika sonra tekrar oku, tekrar oku, tekrar oku Biraz daha ara ver O böyle hafif Dalgınlığa başladı, kaşınmaya başladıysa tamam Bu kadar yeter, fazla ileri gitme Bugünkü ders bu olsun Ondan sonra ertesi gün Ona İhlas suresi ile ilgili tecvid kurallarından bahset De ki bak kul huvallahu ehade diyorum ehad demiyorum burada dal var bu dalda ses kalkaleli çıkar kul huvallahu ehade samed de böyle tecbit kurallarından bahset bugün de bu bitsin öbür gün üçüncü dersimize oturduğumuzda ona kul huvallahu ehad demenin ehed kelimesinin anlamından söz et Allah burada ne anlatıyor bize de uzun uzun ayrıntılara girme ve sonra da bu okuduğun surenin tefsirini ayetin tefsirini tefsirlerden okuyarak ona anlat sakın sakın alimlerin kendi aralarında konuştuğu bu aslında şu manaya geliyordu da şöyle anlaşıldı da filan alim bunlara sakın girme hiçbir zaman ilkokulda doktorun kullandığı cihaz talebeye verilmez ama doktorun kullandığı mikroskop talebeye laboratuvarda gösterilir ileride doktor olursan bunu kullanacaksın denir Kur'an-ı Kerim tefsirlerindeki alimlerin bilmesi gereken derin hükümleri ilk derse başladığı gün, hafta, sene 10 sene geçti diye ilk talebelik yıllarında birisine öğretmek şeytanın onunla oynamasına yardım etmek olur. Bunu sakın yapma. Sonra tefsirlerden bu surenin neden indiğini anlatan bölüm varsa onu anlat. Ve özellikle de de ki ona şimdi not et bakalım. Allah burada bize şunu şunu şunu anlatıyor dinimiz açısından, imanımız açısından, günlük hükümler açısından bu hükümler çıkıyor bu sureden de. Onu not tutsun. Bu da 50 sayfa, 60 sayfalık bir not olmayacak herhalde çünkü sen 50 İhlas suresi ile ilgili 50 sayfa not tutturursan hoca değilsin sen. Yani sen her şeyi kürekleyip veriyorsun demektir. Bebeğe mama verir gibi vereceksin gerekiyorsa ağzında onu eriteceksin öyle vereceksin çünkü bilgi açısından o bebek gibidir bebeğe mama verir gibi vermediğin sürece onun beynini yorarsın sonra bu anlattığımız hükümlerden günlük hayatımıza neler taşımamız lazım bunu incele mesela İhlas suresi bak namazda böyle okunacak bu de Allah'a imanımız budur de lem yelit ve lem var ya burada de e Allah ne doğuruldu ne doğurdu böyle bir şey olmadı Allah için bu yüzden Hristiyanlar cehenneme girecekler Allah'a çocuk doğurdu demek istiyorlar baba demek istiyorlar Allah'a dolayısıyla cehenneme girecek gibi 3 5te de günlük hayatta ne anlatacağını anlat senin hocalığın bitti bundan sonra öbür gün bu taleben kimse beş kişi yüz kişi de olabilir onları karşına al şimdi siz okuyun bakayım size öğrettiğimi de okumayı denetle tecvidlerini denetle ondan sonra hükümler çıktıysa onu anlamışlar mı denetle onlara bir tür icazet ver sonra ne oldu biliyor musun? ne buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sizin en iyiniz en iyileriniz Kur'an öğrenenler ve öğretenlerdir. Sen bu İhlas suresini mesela biliyordun, yüzde elli iyiydin. Öğrettin bir Müslümana, yüzde elli de öbür taraftan kazandın, bu ümmetin en iyilerinden oldun. Diyanette görevin olmadığı halde. Böylece o senden öğrendiği İhlas suresini mesela veya başka ayeti, namazda başka bir yerde okuduğu sürece her okuduğundan kazandığı sevaptan sana da yazılacak Allah'ın izniyle hepimize bu Allah'tan ve peygamberinden yetki alarak yaptığımız Kur'an hocalığımız mübarek olsun velhamdülillahi rabbil alemin <gülüyor> Nini nee, nee.